İstişare, bilgi sahibi veya fikir sahibi insanların bilgilerine ve fikirlerine müracaat etmek demektir. Bu işlemin yapıldığı meclisede de denir. Yani istişare yapılan ortamada şura denir. İstişare kardeşler, siyasi kavramlardan, şer'i siyasi kavramlardan birisidir. İslam'da çok değer taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala iki ayette, Birisi Alimran Suresi'nde birisi Şura Suresi'nde Şu'raya istişareye değinir. İki ayrı ayette. Birisi Alimran Suresi'nde 159. ayet. Orada buyurur ki Allah Teala fa'fu anhum ve estafe lehum feşâvirhum fi'l-emr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederek. Sen onları affet. Onlar için istiğfar et ve iş hakkında onlarla müşaveret yap. Onlara danış. İza azemte fe tevekkel Allah azmettiğin, kastettiğin zamanda Allah'a tevekkül et. İnnallâhı yuhibbul mütevekkiliyin. Şurası Allah tevekkül edenleri, mütevekkil olan kimseleri sever buyurur. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashabıyla istişare yapmasını emreder. Allahu Teala. Ve şâbirhum fil emri. İşler hususunda ashabınla senin etrafında bulunan insanınla şura yap. Şura suresi 36 37 38. ayetlerde de Allahu Teala bu istişare işini, şura oluşturma işini müminlerin bir özelliği olarak zikreder. Şöyle ki ve ma hayrul ve abqal lillezine ve ala Allah katında bundan şeyler iman eden ve Rablerine tevekkül eden kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Kim için? İman eden ve Rablerine tevekkül eden kimseler için. Neresi? amma Allah katındaki şeyler hayrun ve emka daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Sonra bu iman edenlerin sıfatı gelir. 37. ayette. Velledine yectenibune kebaya'al ismi vel fuhsha fe Onlar günahın büyüğünden ve fuhşiyattan, hayasızlıktan ictinab sakınırlar ve onlar kızdıkları, öfkelendikleri zamanda bağışlarlar. Rabbi ve ve ve Nah Gene onların bu müminlerin bir özelliği de rabbi'in icabet ederler yani rabbiin davetini kabul eder ona karşılık verirler namazı ikame ederler hakkını vererek yerine getirirler ve onların işleri aralanda şura iledir Müminlerin özelliklerinden birisi ve emruhum şura Beyhum onların işleri kendi araland iledir. Onlar Allah'ın onlara rızık olarak verdiği şeylerden de infak eder, hayra harcarlar. Ve emruhum şura beynehum. Bu ayeti bize gönderen Allah'a hamdolsun. Bu ayeti öğrendiğimizden beri biz de şura işini terk etmemeye gayret ediyoruz. Ve hiçbir zamanda aldığımız kararlardan, attığımız adımlardan pişmanlık duymadık elhamdülillah. Sizlere de tavsiye ederim şuura. Kurmanız gereken işlerde, istişare yapmanız gereken kimselerle mutlaka istişare yapın. Yani kadın olsun, çocuk olsun, büyük olsun, küçük olsun, okumuş olsun, okumamış olsun, mutlaka fikir sahibi, bilgi sahibi insanlarla hatta cahil bile olsa annelerinizle, babalarınızla, büyüklerinizle mutlaka istişare yapın. Asla yanılmazsınız. Bir İslam'da iki tane şey vardır. Birisi fikir sahibi, bilgi sahibi insanlarla şura istişare İkincisi de Allah'tan hayırlısını isteme istihare. Bu ikisini yapan şaşmaz. Bu ikisini yapan hatalı olmaz, hataya düşmez. Cabir radıyallahu gelen hadise göre, muhayri geliyor yanlış aklımda kalmazsa, her ne zaman bir insan bir işe karar vermek isterse, bir işe girişmek isterse bunun için istişare yapacak yani fikir sahiplerinden, bilgi sahiplerinden görüş alacak ve Rahman'a yönelip iki rekat namaz kılarak istihare namaz diyoruz buna. Ona dua edecek. Hayırlı olanı isteyecek. Hayırlı ise bu işi kolaylaştırmasını, hayırlı kılmasını ve nasip etmesini isteyecek. Hayırlı değilse de bu işi ondan, o işte bundan uzaklaştırmasını ve her neredeyse hayırlı olanı ona nasip etmesini isteyecek. Bunu yapan kimse şaşmaz Allah'ın izleyen. Geriye dönme ihtiyacı ve keşke şöyle yesedin demez. İstişarenin hakkını verirse ve hakkıyla içten gelerek istihara yaparsan. Bizim için olmazsa olmaz işlerden birisidir istişare. Her işimize buna dikkat etmek zorundayız. Az önceki okuduğum hikayet gereği. allah Teala al suresinde ve hum fil emr dedi. Onlarla iş hakkında istişare. Şura suresinde de ve emruhum şura beynehum. ve yani Onların arasındaki iş şura'dır. Yani şura oluştururlar. İstişare Hı. kurulu oluştururlar ve orada istişare yaparlar. Sizlere bunu tavsiye ederim. Peki bu istişarenin yani şura oluşturmanın istişare ortamı oluşturmanın faydası nedir? Tirmizi'de bir hadis var. Orada diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah la yecmâ ümmeti ala dalâletin Şüphesiz ki Allah benim ümmetimi dalalette sapıklıkta toplamaz. Yedullâhi alel cemaati Allah'ın el cemaat üzerindedir. Yani Müslümanlar cemaat oluşturur. Birliktelik oluştururlar. Ve kendi aralarında konuyu istişare yaparlar. Karar alma mekanizması da bu fikirler dinledikten sonra en hak, en doğru olana isabet etmeye çalışarak karar alırsa o ümmet neye de birleşmezmiş? Dalalette, sapıkta da birleşmezmiş. İstişarenin böyle bir faydası var. İstişare yapan kimse en doğru ve en faydalı olan görüşe, fikre yönelir. Onu dinler çünkü. Fikir sahiplerinden. Peki istişare yapılan kimsenin vasıfları var. O nedir? Buna müsteşar denir. Duymuşsunuz müsteşare. Özellikle bakanlar için, başbakanlar için, cumhurbaşkanlar için onlarla birlikte kullanılan bir kavram. Ne demek müsteşar? İstişare yapılan kimseler demek. Fikirlerine başvurulan kimseler demek. Müsteşar. Bilgi sahibi ehliyet sahibi, fikir sahibi, tecrübeli. işte onlarla istişare yaptığın insanların ismi nedir? Müsteşardır. Müsteşarlarda bulunması gereken iki tane vasıf var. Birincisi, eminlik, güvenilirlik. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Davud, Tirinze ve İbn-i Mace'de el müsteşaru mü'temenun. İstişare yapılan, görüşüne başvuran kimseler, güvenilen kimseler güvenilir kimseler olmalıdır. Dolayısıyla kendisinin görüşüne başvurulan müsteşar olan kimseler, istişare yapılan kimseler herhangi bir gerekçe ve sebeple kendilerindeki fikirleri, isabetli olduğunu düşündükleri, doğru olduğunu düşündükleri ve fikirleri söylemekten geri durmamalıdır. Yönetici konumunda olur, karar alma konumunda olur, önemli değil. Bir insan birilerini istişare davet etmişse, onların görüşlerine başvurmuşsa, artık ona dini bir görev yüklenmiş demektir. Ne yapacaktır? Muhtemelen güvenir güvenilir, kimse olmak zorundadır. Ne demek güvenilir? Onun görüşüne başvuruldu. Onda bir görüş varsa, bilgi varsa bu bilgiyi ortaya koymak zorundadır. Geri çekilemez, susamaz veya hatalı bir görüş serdelemez. Yani inandığı kabul ettiği dışında bir şey ortaya koyamaz. muhtemel olmaz gerekir. Hocam orada sus, susma hakkı var mı? Yok orada susma hakkı yok. İkinci Hı. özellik ise esaslı dayanaklı fikir sahibi olması. Fikirsiz, görüşsüz, kararsız veya dayanaksız konuşan insanlar istişareye davet edilmezler. Edilmemeleri gerekir. Bir manası yok çünkü. İstişare kuru kalabalıkla yapılan bir iş değildir. Dedi az önce, şer'i siyasi bir olaydır. Şura, istişare işi ve dinin bize yüklediği bir görevdir bu. Dolayısıyla kardeşler bu iki şart muhakkak istişare yapılanlarda olmalıdır. İstişare yapılan kimseler bunlardan seçilmelidir. Bazıları çok bilgilidir ama fikrini dile getirmez veya getiremez. Ağzına kerpeten laf alırsız tabiri caizse. O kimse istişareye dahil edecek birisi değil. Olması gereken o fikrini ama neyle? dayanayla beraber. Gerekçelerle beraber ortaya koyacak. Ve şu hataya düşmeyecek. Maalesef bizde bu var. Bunu atamıyoruz. Nefis öne geçiyor çünkü. Görüşüne başvurulan insanlar illa benim zim olsun istiyorlar. Bu olmaz. İstişare yapılır. İstişare ortamında her görüş ortaya konulur. Karar mekanizması bunları değerlendirir. Kendi bilgileri çerçevesinde tecrübeler çerçevesinde veya edindiği fikir çerçevesinde karar verir. Kendi görüşüne uyulmayan bir karar alırsa insanların küsme, darımı, güzeme hakları yok. Burada maksat nedir? O hususta en isabetli, en doğru, en faydalı olan karara ulaşmaktır. Niye benimki alınmadı diye bir insan? Cahildir, istişare ehil değildir. Nefsi kabaran, bencil bir insandır. İstişare ehil değildir. Dolayısıyla istişare yaptığımız zaman, müsteşar olduğumuz zaman, birileri bizim fikirlerimize başvurduğu zaman... Üzerimize düşen vazife güvenilir olmak, inandığımız fikirleri, dayanakları delillerle beraber, gerekçelerle beraber ortaya koymak, sonra alınan karara teslim olmak. Bencillik yapıp niye benim görüşüm dikkate alınmıyor, önemsenmiyor dememek. Bilakis onun o isyare ortamına davet edilmesi zaten yeterince bir değerdir, haktır. Hakka isabetli görüş daha sonra bir başkasından veya ortak konuşulanlar içerisinde süzme şeklinde alınmış olabilir. Bu hususta geniş olmak, bencil davranmamak gerekir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabeli istişare yapardı. Birçok yapmıştır. Mesela onlardan birisi Nur suresinin tefsirini yaparken hatırlarsınız. Ayşe validemiz hakkındaki e, sözler, konuşmalar, ileri geri batıl iddialar ortalıkta dolaşırken ashabeli <gülüyor> istişare yapmıştı. Ne yapalım diye. Çok önemli bir mümkün. Yani, Peygamber'in hanım hakkında ileri geri kötü iddialar var. Bununla ilgili ne yapalım, nasıl bir karar alalım diye Aleyhisselatü Vesselam istişare yapıyor. İslam'ın ilk savaşı Bedir'e çıkalım mı çıkmayalım mı? Bedir'de düşmanla nerede karşılaşalım? Bedir savaşının bitiminde elde edilen esirlere nasıl bir muamelede bulunalım, ne yapalım? Bunların hepsi istişare, netişare kararlaştırılmıştır. Hakeza Hendek Savaşı'nda, Hendek Muhasarası'nda daha doğrusu, nasıl bir yol izleyelim, Medine'yi nasıl savunalım görüşünü insanlara sunmuş, onların fikirlerini dinlemiştir. Ve hiç daha önce bir fikri alınmayan birisi çıkmış, şöyle yapalım demiş, bu karar kabul görmüş ve insanlar bir şekilde savunmaya başlamışlar Medine'yi ve Allah'ın izniyle muhasara kaldırılmıştır. Bunun gibi birçok mesele var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabıyla yaptığı istişareler, hakeza Kuleyfe-i dediğimiz râş dinlediğimiz Ra'aç halifeler de bu yolu yol edinmişlerdir. Mesela onların en önde gelen istişarelerinde birisi Ebu Vekir radiyallahu Kur'an'ı tek bir mushafta toplama işini istişare neticesinde karara bağlamıştır. Ondan önce hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kalma kimisi kağıtta, kimisi kemikte, kimisi ağaç kabuğunda ve benzeri şeylerde dağınık dağınık ve insanlar da parçalanmış durumdaydı. Toplu halde yoktu. Ebu Bekir radıyallahu anh bunu Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın idaresinde bir Mustafa Topluma kararına istişare karar vermiştir. Ömer radıyallahu anh'ın hem gençlerden hem de yaşlı sahabelerden oluşan istişare kurulu vardı. Şurası vardı yani. Hem gençlere, ilim sahibi gençlere danışırdı hem yaşlı tecrübeli ashabı ı Resulet danışırdı. Onlarla görüşürdü. Mesela gene onlardan çok aşikar olan bir şura kararı birçok muhalif görüş olmasına rağmen katlı bir karara varmıştı Ömer adem. Şam emiri Ebubeyde radıyallahu teala an orada bir taun yani veba salgını olduğu haberini ulaştırmıştı Emirül Müminine Ömer bin Hattab radıyallahu anha. Ömer radıyallahu an da Şam'a hareket etti. Oraya girelim mi girmeyelim mi, mi insanlarla danıştı. Birçok kişiyle görüşlendi. Bedire katılanlarla istişare yaptı. İlk Müslüman olanlarla istişare Hı. yaptı grup grup. Ve çoğunluk Allah'ın kaderinden kaçmaya gerek yok. Girelim şeklindeydi. Azınlık tarafından sadece geri dönelim. Oraya girmeyelim idi. O da girmeme kararını aldı. Geri döndü. Kınayan ve soranlara da Allah'ın bir kaderine başka kaderine kaçıyoruz demişti. Sonra da onlar bu karara uygulamaya başlayınca bu kararlarının peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine uygun olduğu anlaşıldığı bir hadis-i şerif. Orada ortaya çıktı, sunulduk bir sahabe tarafına. Onlar da bu anılan kararın hakkını isabet etmesine dolayı Allah' ettiler. Bunun gibi başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve olmak üzere önde gelen, aklı başında dini kavramış idareci insanlar şura'ya ehemmiyet verirler. İstişare yaparlar, istişaresiz karar almazlar. Çünkü bilirler ki dinin üzerine büyük bir misyon yüklediği bu iş, kişiyi hataya düşürmez. Aldığı kararda keşke şöyle yapsın var, onurucu ettirmez. Peki şura oluşturmanın, istişare yapmanın hükmü nedir? Bu emir sigasıyla geldiği için siyasi bir farzdır, farizedir. Yani idari bir görevdir. Ancak burada az önce söylemeye çalıştım, söyledim ve tekrar da fayda görüyorum. İlla istişarede çıkan çoğunluğun kararına uymak gerekmez. <gülüyor> i̇stişare yapılacak, insanların bilgilerine, fikirlerine müracaat edilecek, gerekçelerle dinlenecek, sonra değerlendirilecek en hak en doğru olan karara azmedilecek. Fe tevekkeli Allah diyor Allahu Teala. Fe iza azam tevekkeli yani ala Allah. Yani azmettiğin, karar verdiğin zaman Allah'a tevekkül et. İşare yap, bir karara ulaş sonra <gülüyor> Allah'a tevekkül ederek yola çık, devam et diyor Allahu Teala. Bu kararın Şura'da kabul gören genel karar olması gerekmez. Çoğunluk olması gerekmez. Şura'da demokrasi anlayışı yoktur. Bizde öyle değil. Çok garip bir anlayış var. Demokrasiyle yoğurla yorula insanlar bunu artık böyle olması gerektiğine inanıyorlar. Görüşler sunuluyor. C <gülüyor> neyse. Ondan sonra kabul edenler, etmeyenler indir. Çoğunluk şunu kabul etti. Değil. Şura böyle yapılmaz. Bunun adı istişare değildir. Bunun adı demokrasidir. İslam'da şura vardır. Fikir sahipleri fikirlerine başvurulur. O fikirler değerlendirilir. Gerekçelerine bakılır. Çekincelerine, sakıncalarına bakılır. Onun için en isabeti olan karara, tek başına bile olsa idareci karar verir. de o insanlara bunu izah eder, onların gönüllü alır. Çünkü istişarede hem görüşlerden istifade etmek vardır, hem de yetki sahibi insanları bir yükün altına çekip, o yükü kaldırmak hususunda onların yardımına müracaat etmek vardır. Aynı zamanda fikir sahibi insanlardan gönüllerde alınmış olur.